Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul vqtat min lisanika qabli allahi allumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ya rahimin amma ee, Şeyh, Şeyh Muhammed bin Abdurrahman'ın ufak bir risalesi var. Onun şerhini yapmış bir tane alim. Yani faydalı çok bilgi olduğu için zaten malum şeyler ama tafsilatı bizim için önemli. Belki daha önce ben size bu eee Türkçesini okudum, bazı parçalarını anlattım ama ee, bunun tafsilatında yani şerhinde izahında çok önemli gerçekten kayıplar var, çok önemli nakiller var. Ee, o yüzden bunu işleyeceğiz Allah nasip ederse. Ve şey yakın risaleye başladığı ilk sözler şunlar. "E alem rahimek Allah. İyi bil ki Allah sana rahmet etsin. Avvalem ferdallahu ala ibni Adem. Allah'ın Adem onla ilk farz kıldığı şey. Biliyorsunuz namazda farz, oruçta farz, zekatta farz ama ilk farkıldığı şey alkufru bit ta'budu ve iman bille ta'budu inkar Allah'a iman. Şimdi bazı farzlar vardır ki terki kafir yapar adamı, bazı farzlar vardır ki terki sadece günahkar yapar adamı. O yüzden Resul, tıpkı iman gibi, kıyas edin imanın şubeleri gibi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? El imanı bilde avsebouna şuba. Adnaha imata tul azan tariq ve aleyha kelimatul ilahillallah. İman yetmiş küsür derecedir, en altı nedir? Yoldan eziyet verici bir taşı kaldırmak. Bir adam bunu terk ederse kafir olur mu? Olmaz. Yani sadece ecir kazanır. En yükseği de diyor La İlahe İllallah'tır. Ama La İlahe İllallah terk eden adam ne olur? Kafir olur. Namazda La İlahe İllallah im imanın bir derecesi öyle değil mi? Bunu terk eden ne olur? Kafir olur. Demek ki imanın bazı şubelerini terk edince insan kafir oluyor. Bunlara şart diyoruz biz Usulde Diğer altta olan kısımlarına ise kemaliyeti diyoruz asıl ve kemaliyet. Asıl olmadan iman olmaz, asıl olmadan İslam olmaz ama kemaliyeti imanın dereceleri kısmındadır. Aynı şeyi tagutu inkar. Farzlara geliyoruz ya. İlk farz ne? İlk farz tagutu inkar ki o olmadan iman olmuyor. O yüzden buna delil olarak şey, malum bildiğiniz ayet Nahl 36 velakat ba'atnasikul ümmet resulenne Abdullah ve'şhe'nü tagut. Bu ayeti getirdi. Allah kulluk edin taguttan sakın diye her bir ümmete bir peygamber gönderdi. Şimdi Elbeni gibi ve benzeri diğer işte asrın ircailiği olan alimlerine göre sadece eni'budullah'tır. Yani Allah'ın bütün peygamberleri gönderdiği dinin nasıl? Allah'a kulluk edin yani. Ondan sonra tağut da ibadet etmişsin, etmemişsin. Çok da önemi yok bunun onlar için. Ama Ahaşa Allah'ın Resulü'ne gönderdiği din bu değil. Eni'budullah ve çtene Allah'a kulluk et. İkinci kısmı var. i̇çtinâb bir tağut ki asıl mesele bu. Tafsilatının bilinmesi, öğrenilmesi gereken mesele budur. Şimdi bunun şerhini düşmüş. Bu cümle Şeyh'inli, Şeyh Muhammed'inli. Şerhinde ise, izahında ise üç tane ayet getirmiş. Biri Nisa Suresi 48. ayet, biri 116. ayet, biri de Maide Suresi 72. ayet. Allah iki tanesinde. Maide Suresi 48 ve 116'da, İnnallah la yakfuru ay yüşreke bihi veya yakfuru madun ezel kelimeye. Allah şirk affetmez. Bundan gayrı günahlarda dilediğini affeder. Bu asıl ve değişmez en temel kaydedir ki Allah şirki kesinlikle affetmez. Affeder diyenin delil getirmesi lazım. Üçüncü ayet de delil olarak getirdiği buna. Maide suresi 72. ayet. O da ne diyor? i̇sal inne Sem, innehu billah fakat harramallahu aleyhil cennet. Kim Allah'a şirk koşarsa Allah cennetini yapmıştır ona haram kılmıştır. Çok açık bir şekilde gösteriyor ki şirk koşan bir adam, yani müşrik olan bir adam asla bu, asla cennete giremez. Bu üç ayet delilidir ama ne yazıktır ki fitne öyle bir şeydir ki erkeklerin aklını başından alır götürür İmam Ahmet'teki hadis gibi. Bu kadar açık ayetler olmasına rağmen üç beş tane alim sözünü anlamadan, üç beş tane hadisi anlamadan müşrikleri cennete dolduruyor bugün bir takım insanlar. Şu üç tane apaçık ayeti bırakıyorlar. Müteşabih anlamadıkları üç tane sözü yapışıp şirk ehlinin hepsini cennete doldurur. Bunlar Allah'a iftira eden insanlar, Resul'üne iftira eden insanlar. E, o yüzden bunu bilmesi için de bir kişinin malum biliyorsunuz ilk bilmesi gereken şey ilimdir. O yüzden Buhari e, Sahih'ineyle başlıyor, ilim babıyla başlıyor ve diyor ki el ilmu qabl al kavli amel. İlim söz ve amelden öncedir. Yani söz ve amel yapmadan önce önce ilim lazım. Ya e, o yüzden Allah şirki işlerinde de affeder diyecek bir adamın Önce gerçek manada bir ilim sahibi olması lazım. Yoksa Allah muhafaza Allah'a da, Resulüne de ne yapar? Ee, Allah korusun. İftirada bulunmuş olurlar. Ee, bütün Resullerin dininin aslı var. Bütün Resullerin dininin bir aslı var. Mesela namaz, hicri kaçta fark kılınmış? Şey, hicretten önce fark kılınmış. Risaletin o, o 10. 10. 10. yılında fark 10. kılınmış. 11. Farklı rivayetler var. 10 ve 11 olduğuna dair. Şimdi Düşünün ki bir namaz bütün Resulülerin dininin aslından olamaz. Neden olamaz? Çünkü yani eğer bütün Resulülerin dininin aslından olsaydı Peygamberin ilk davetinde namaz da olması lazımdı. Ama ilk daveti neydi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe'nin içinde de taksimat var. La ilahe illallah kelimesinin içerisinde tafsilat var. Onun işte bizi açıklayan bir ayet var. Meryem suresi 46 47 48, 49 Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki Kale eraqi bun ente kavmi diyor ki ona. Sen bizim ilahlarımızdan yüz mü çevirdi? Le illamten tehil, nimeliye. Eğer sen bunu bitirmezsen biz seni taşlayacağız diyorlar. Bu da çok açık bir şekilde gösteriyor ki, bak İbrahim onlara daha bir şey demiyor, onlar sırf ibadeti terk etti diye İbrahim'i taşlamakla tehdit ediyorlar. Kale aleike astaqiru laka Rabbi. diyor ki selam üzerine olsun. Ben senin için istighfar edeceğim. Sonradan nehyediliyor bunlar. İnnehu kâne bi hafiyya. Rabbim benim gözetleyicimdir, koruyucumdur. Rabbim beni biliyor diyor. Ve <gülüyor> a'tezilekum. Sizden itizal ediyorum. Burası önemli. Bütün Resulülerin dinini, dinini, asl dinini aslını anlamak için. Ve mâ tedûûne min ile Ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden. Uzaklaşıyorum. İki sınıf var bak. Zikretti. Bu kalıbı, getirin şimdi mümtehine dörde koyun. Ne diyordu? اِنَّا minkum مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ min دُونِيلَهِ Bak aynı şey. Orada da İbrahim ve beraberindekiler aynısını söylemişti, burada da İbrahim babasının aynısını söyledi. Önce kimden? Şirkin yapıcısı olan müşrikten. Çünkü şirk bir ceset değil. Bir canavar da değil, öyle mi? Bunun bir, bir yapıcısı var. Önemli olan zaten o yapıcı olan müşrikten beri olmak. Çünkü Şirk böyle hani bir canavar değil ki, cisim değil ki biz ondan beri olalım, diyelim ki biz şirki kötü gördük. Önce müşrikten beri olacağız, zaten otomatikman neden beri olmuş oluyorsun? Şirkten beri olmuş oluyorsun, müşrikten beri olduğun zaman. Yani o yüzden gerçekten fitne öyle bir şey ki erkeklerin aklını başından almış götürmüş. İnsanlar diyor ki bu şirk biz buna buğz ediyoruz ama bu yapan müşrik olmaz ama biz bundan işte beri olamayız değil mi? Bak yani Allah subhanahu ve teala'nın kelamını etsek, düşünsek, tefekkür etsek bize yeter de artar bile bunlar. Bütün Resullerin dininin aslı müşriklerden ve beri olmaktır. Namaz sonradan farz kılınmış bir şey. Hicretin işte 10 ve 11. seneleri farklı ibadetler belli. Veya zekat. Medine'de zekat kaf farklı kullanılmış. Zekat meselesine baktığımız zaman Mekke döneminde böyle bir şey yoktu. İçki Medine döneminde diyemez ki içki bütün resmîlendiğinin aslındandı. ama bütün resmîlendiğinin aslı bu ayetle de sabit olduğu gibi neydi? müşriklerden ve şirklerden beri olmaktı. O yüzden Müslimi rivayet ettiği hadisler var. Rasulullah'ından kale la ilaha illallah kim la ilaha illallah der ve kafar bima min Allah'tan başka ibadet edilen ne de küfrederse. Ki bu küfrün keyfiyeti zaten burada şerh edeceğimiz nokta. Yani nasıl küfredilir. Ama burada bilmemiz gereken bu hadisten istillal ettiğimiz nokta bunun şartının sadece sözü söylemek olduğu değildir. Ve beraberinde neyin de olduğudur? Tavutu inkarında olduğudur. Gene mesela bu İslam 5'e üzerine bina edilmiştir meşhur hadisi var ya bildiğimiz. Bunun farklı rivayetleri var. Mesela i̇bn Ömer'den gelen bir senetle rivayet edilen bir hadis var. Kal Bu niye el ala khamsin. İslam 5'e üzerine bina aldığı en yubad اَنْ يُعْبَدَ ve وَيُقْفَرَ بِمَا دُونَهُ Allah'a ibadet edip onun dışındakileri küf, küfretmektir. Bak bir rivayeti böyle. Senelerce insanlara la ilahe illallah işte namaz kılmak, oruç tutmak diye şey yaptılar. Bak bir rivayette de diyor ki Allah'a ibadet edip onun dışındaki her şeye küfretmektir diyor. Yani böyle tanımlamış İslam'ın bina olduğu şey. Ve İmam Ahmed'in müsnedinde çok açık bir lafızla ibareyle men وَحَّدَ اللّٰهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ kim Allah'ı tevhidle birlerse, bak şartlar çok açık sözler, lafızlar çok açık. Kim Allah'ı tevhidle birlerse, onun malı nedir? Kanı haramdır. E, hesabı da Allah subhanahu wa ta'ala kalmıştır. O yüzden bizim dünyada itibar edeceğimiz kufru bit tağut nerede olmalı? Amelde, azalarda ve dilde olmalı. Kalpteki kufru bir tağuttan bizim ne haberimiz olur? Akılların içinde dışarı çıkan kufru bir tağuttan bizim hiçbir şekilde haberimiz olamaz. O yüzden biz bunu en açık şekilde nerede görürüz? Müşriklerden ve şirkten beri olmasıyla görürüz. O yüzden Şeyh bu ayetleri getirdi. O yüzden Şeyh bunları bize zikretti ve torunu Şeyh Abdurrahman da bir icma anlatırıyor. İcmanın ne olduğunu biliyorsunuz hepiniz. Yani icma, ümmetin icma ettiği şey. Ve diyor ki bu ecma'al ulema. Alimler icma ettiler. Selefen ve halefen. Gerek seleften, gerek sonadan gelip onun yoluna tabi olan haleften. Mine sahabeti ve tabi'in. Sahabeden tabi'inden. Vel e'imme. İmamların hepsi, bu âlebüssünnet, sünnetin hepsi icma ettiler. Bu nasıl bir icma? Bak, sayıyor, sayıyor. Ne icma etmişler? Enler ma'ala yakunu Müslüman, kişi Müslüman olamaz. Nasıl? İlla bittecere şirkil ekber büyük şirkten beri olacak, ondan sıyrılacak. Walbara aminhu, ondan beri olacak şirkten, wa minmen ve onu yapan da. Bak, şirkten ve onu yapandan beri olmadıkça, Ve buhduhum. Ona buğz etmedikçe yerine neresidir? kalptir. Ve muadatihim bihasbittaka gücü yettiği kadar da düşmanlık edecek ona. Çünkü biliyorsunuz düşmanlık güç oranındadır. Biz mustazafız. Şu an müşrikler arasında yaşıyoruz. Şirkimizi ne yapamıyor şey, şirke buğzumuzu ne yapamıyoruz? Her yerde izhar edemiyoruz. O yüzden dedi ki hasbittaka yani gücü yettiği kadarıyla buna düşmanlık etmedikçe vel kudra kudreti oranında vel ikhlasul amal kullu halillah amallerin hepsini Allah'a halis kılmaktır. Hepsini işte ancak bunu yerine getirirse bu icmayı naklediyor. Kişi Müslüman olabilir. Yani Müslüman olmak öyle bir la ilahe illallah veya birkaç tane yarı yerine getirmek değilmiş. Dura seni 11. 11. 545. sayfada bu icmayı nakletmiştir. Ve şeyh'in sözüne de ediyorum. Şeyh Muhammed'in sözüne. O da diyor ki: "Fe enne sıfatul küfr Tamam dedi ya, ilk fark kılınan şey bu. Peki sıfatı ne? Dedik ya asıl önemli mühim olan nokta burası. "Fe ente tetiqu bi'tân Allah'tan başkasına ibadetin bâtıl olduğuna önce itikat. Önce itikat etmek lazım. Bu birinci olmazsa olmaz. "Ve Onu terk edecek. Tam itikat ettik. Bir de beraberinde o ibadeti terk etmek. "Ve tubgiduha." buğz etmek, ve tukafiru ehluha, ehlini tekfir etmek ve tuadihim ve onlara düşmanlık yapmak. Beş madde şimdi bunu açacağız inşallah. Yani beş madde var ki sıfatı kufrü bir tağut budur. Yani tağutu inkar etmenin sıfatı budur. Önce birinci madde ona ibadete ona yapılan ibadetin batıl olduğuna inanmaktır ki Kur'an'da delili çoktur. Mesela Allah Teala diyor ki, kul de ki men rabbus semavati vel ard Yellerin ve göklerin Rabbi kimdir? Kulillah, diyecekler ki Allah'tır. Kul, Efet, e, Efet min evliyâ, li anfusin ve la O zaman diyor sizler, kendi nefislerine zarar ve fayda mi ibadet ediyorsunuz diyor. Şimdi Allah neden böyle bir hüccet getirdi? Bu ayetleri daha önce siz kendiniz de belki okudunuz. Burada dikkat çekmek istediğim bir yer var. Şimdi Allah subhane ve teala, Biliyorsunuz tevhidi üç kısım. Rububiye ve uluhiyye ve esma Öyle mi? Rububiye ne demektir? Allah'ın razık olduğunu, rızık veren olduğunu, mülkün tek sahibi olduğunu, tek yaratan olduğunu, öyle mi? Zarar ve faydın ancak ondan geldiğini ve her işi düzenleyen olduğunu bilmektir. Doğru mu? Bu beş şey rububiyetin gerekliliğidir. Allah neden müşriklere bundan hüccet getiriyor? Çünkü müşrikler ibadet ettikleri şeylerin bu beş şeye haiz olduğuna zaten inanmıyorlar. Burası önemli Yani zaten şeyler Müşrikler ibadet ettikleri şeyleri Allah gibi yarattığına Allah gibi rızık verdiğine inanmıyorlar O yüzden Allah delil getiriyor Düşün ki bir Budist Budanın yarattığına inanan bir Budiste Siz böyle hüccet getirir misiniz Senin Budan yaratabilir mi sen Adam der ki ben zaten ona inanıyorum Benim Budam yaratıyor diyorum der Adam mesela Veya başka rububiyette Allah'a ortak koşan Bir müşriye siz böyle bir delil getirmezsiniz Allah ne diyor bak kendi cevaplıyor Rabbimiz. Diyor ki diyecekler ki Allah. Çünkü o müşrikler rububiyeti Allah'tan zaten başkasına vermiyorlar. Rububiyet Allah'ındır diyorlar. Tıpkı bugünkü müşrikler gibi. Onlar da hiçbir meclisteki putlara ibadet ederken demiyorlar bunlar bizi yarattı, bunlar bize rızık veriyor veya kabirdeki adam için bu bizi yarattı, rızık veriyor. Ha demek ki problemler de ikinci kısımda ulûhiyette yani ibadetin bir çeşitini Allah'tan başkasına sarf etmesi noktasında. O yüzden bu ayeti getirdi şeyh veya şu ayette olduğu gibi Vatta min doonihi ondan başkasını ilahlar edinmeler. La ne şey an wahum hiçbir şey hiçbir şeyde yaratamazlar ama onlar da yaratılmıştırlar. Bak şimdi gene aynı Allah subhanahu uslu uslubu kullanıyor. Nedir o? Müşriklerin ibadet ettikleri şeylerin yaratamadığını, müşrikler de inandığı için Allah diyor ki onlar da yaratılmış değiller. Onlar da yaratılmışlar, hiçbir şeyi de yaratmaya güç getiremezler ama siz onlara ilah ediniyorsunuz diyor Allah. Yani demek ki burada onlara yaptıkları bu fiilin ilah edinmek olduğunu anlatıyor. Tıpkı bugün bizim birilerine siz teşrih hakkını Allah'tan alıp beşere verdiniz, onlara ilahlık verdiniz dememiz gibidir. Yani. Allah da o dönemki müşriklere böyle hücdet getirmişti, böyle delil getirmişti Allah teala. Ve Allah teala gene başka bir ayette, ''İnneme min dunillahi efsânen ve tehlûkûne efken.'' Onlar ne yapıyorlar? Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar. Neylere Avsanem, putlara ibadet ediyorlar. Şimdi Arapça'da sanem ve avsan ikisi de put demektir. Arasında fark vardır. Sanem daha geneldir. Nasıl geneldir? Mesela milletvekilleri bunun içine girer. Kabirde ibadet edilen evliyalar bunun içine girer. Veya nazar boncukları bunun içine girer. Veya efendime söyleyeyim işte budanın heykelleri bunun içerisine girer. Bu sanemdir Arapçada. Bir de wasen vardır ki vasen de içinde ruh olmayan içinde ruh olmayan e, şekilden ibaret olan tıpkı işte nazar boncuğu gibi tıpkı o buda heykelleri gibi daha özeldir yani evsen demesinin sebebi var veya kabirler türbeler var ya bugün ibadet edilen türbeler ruh yoktur türbede, öyle değil mi sonuçta bir şekildir sadece insanlar oraya ibadet ediyorlar işte buna vasen diyor Araplar ve o yüzden ayet Allah subhanahu teala evsenen yani demek ki o, o günkü müşrikler neye ibadet ediyordu? Kendilerinden önce ölmüş salihlere, kabirlerine ibadet ediyordu. O yüzden Allah öfyanen diyor. Allahu alem tabi ki. Evet bunlar ve benzeri birçok ayet Şeyh'in burada şerhinde getirdiği o kadar çok ayet var ki hepsi gerekli kılmış bize? insanın neye itikat etmesi lazım? yani Allah'tan başkasına ibadetin batıllığına inanması lazım. Bu itikat kısmıdır ki bununla alakalı deliller sabaha kadar nakledilebilir, arttırılabilir. İkinci kısmı dedi ya terkü ibadetü ibadet tağut, yani tağuta ibadeti terk etmek. Bu da ikinci kısmı. Kufru bir tağutun ikinci kısmıdır ki. Burada da şunu çok iyi bilmemiz lazım. Tağuta ibadet eden insan iki çeşittir. Ya o tağutun Allah subhanahu ve Teala gibi vasıflara sahip olduğuna inanır ya da bu tağutun Allah gibi rububiyeti olmadığına inanır yani ne demek istiyoruz ya bu adam o istediği kişinin buna malik olduğuna inanır ya da o istediği kişinin buna malik olmadığına inanmaz tıpkı şey müşriklerle budist müşriklerle bugün içerisinde yaşadığımız kendisini İslam'a nispet eden müşrikler gibi yani iki sınıftan biri olur insan eğer tağuta ibadeti terk etmeliyse o Budist neye inanıyor. Buda'nın Allah gibi yarattığına, rızık verdiğine inanıyor. Bu da Allah'a şirk koştu denir. Bu da müşriktir denir. A burada Allah'ın yarattığını, rızık verdiğine inanan fakat uluhiyette, ibadetin bir çeşitinde ne yapan? Allah'tan başkasına bu ibadeti sarf eden bir müşrik vardı. Bu da adı nedir? Aynı şekilde müşriktir. İkisi de müşriktir. Sadece çeşitli farklıdır. Yani biri ibadet ettiğinin bir şeylere malik olduğuna inanıyor. Biri de ibadet etkinin böyle şeylere malik olma olduğuna inanmıyor. O yüzden iki çeşit eşittir. tağuta ibadet eden insanlar. Evet. Bununla alakalı da gene Allah Subhanahu wa diyor ki: "Kul limenil fiha in kuntum ta'lemun." Eğer biliyorsanız söyleyin bakalım, yerde olan yer ve yerde olan her şey kimin diyor. "Seyekulunu lillah." <Sessizlik> diyecekler ki Allah Subhanahu wa Taala'nınındır. "Kul <Sessizlik> efele Bak gene Allah aynı şekilde getirdi. Bunlar hangi müşriklerden? Allah'ın rububiyetini ikrar eden müşriklerden de ki düşünmez misiniz? Kul <gül> men rabbus semawati sebi ve rabbul arşel azim. Yellerin ve göklerin Rabbi, Arş'ı yüce Arş'ın Rabbi olan kimdir? Söyleyin diyor Allah Sübhanu Teala. Bak arşı bile ikrar ediyorlar. Seykoluunelillah. <gül> diyecekler ki Allah'ın diyecekler. Kul efelate tekun? De ki korkmaz mısınız? Kul men bi yedihi kulli şeyin ve huve yujiru ve la yujar aleyh. Inkuntum te Eğer biliyorsanız söyleyin bakın yerlerin ve göklerin mülkü kimdir? Kim zorlar? Kim zorlar kahreder birilerini? Seyakulun elille diyecekler ki Allah gulfeen Harun. Sihirlendiniz mi? Ne oldu size? Aklınız başınızda değil mi diyor Allah سبحانه. Yani mülkün Allah'ın olduğuna, arşın Rabbinin Allah olduğuna, Allah'ın arşta olduğuna, yedi kat yerler ve gökler olduğuna, kainatın bu şekilde yaratıldığına, her şey iman eden bir müşrik topluluk var yani Allah Subhanahu ta'ala tek tek bunları ikrar ettiriyor onlara. E madem öyleyse rububiyet Allah'ınsa niye ibadetin dua kısmını, hüküm kısmını Allah'tan başkasına kusturuyorsunuz, veriyorsunuz diyor Allah Subhanahu ta'ala. O yüzden buralar önemli noktalar. E bu da tefsirinde diyor ki 2. 421. sayfada bu En'am suresi 114. ayeti şey yapıyor, tefsir ediyor. E fe eğer hakemen Allah'tan başkasına hakem mi isteyeyim ben? Enleyl kitabı mufa o Allah ki size kitabı mufassal olarak indirmiş ne demek mufasal yani bölüm bölüm Tafsili bir şekilde. Valleddiği Etenahumul kitap o kendilerine kitap verdiklerimiz ya Alemune annehumunezellum bir Rabbik onlar senin rabbinin sana indirdiğini bilirler diyor Bir hak onu hak olduğunu bilirler feltauna neminen muterin sen iftiracılardan olma Sen onlara sakın meyletme onlardan olma. Şimdi bu ayeti tefsir ederken Ebusud diyor ki Ve kıyıl inne kureş Kureyş Kureyş müşrikleri Resulullah dediler ki İc'al beynene ve beynake hakemen min ehbari Yahud Dediler ki seninle bizim aramızda Şimdi peygamber çıktı dedi siz müşriksiniz Onlara beyan etti Atalarınız da müşrikti siz de müşriksiniz Biz müslümana dilerim Aralarında bu ihtilaf patlayınca dediler ki Seninle bizim aramızda bir hakem seç dediler Peygambere Ou min asaqifetin Nasara niyubirana anke bima fi kitabihim min amrik. Ya da dedi Hristiyanlardan alimler ya Hristiyanlar o dönemde. Dedi Hristiyanlardan bir alim getir bize, o kitaplarına baksın hükmetsin bizim aramızda. Yani hangimiz haklı hangimiz haksız söylesinler. Fa enzal Allahu Teala fi hadil Allah bu ayeti indirdi işte deki Allah'tan başkasını ben hakem mi arayayım? Allah bana kitabı indirmişken, bak Peygamber'i bile neye çağırıyorlar? Allah'ın kitabından başkasına muhakemeye çağırıyorlar. O dönemde müşrikler. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس إتقانا أن الله وحده يحكم hak Abu bu sözler çok önemli. Peygamber diyor Aleyhisselatü Vesselam, insanlar arasında hükmün Allah'ın hakkı olduğuna en fazla itikat eden insandı, en fazla inanan insandı diyor ve enhu hayrul fasilin o Allah ki en hayli bir şekilde fasl eder yani insanların arasını ayırır hak batıl herkese taksim eder ve ennehu ve enne lehu'l hukmu vahde hüküm sadece Allah subhanahu wa taala'nınundur ve ma'a zalika'l itikad bununla beraber şuna itikad etmektir felev ittakadha hakaman Eğer bir hakem edilseydi peygamber la yahkumu bil kitabil mufassal allazi anzalahu Allah aleyh Allah'ın indirdiği kitapla hükmetmeyen bir hakem tayin etseydi peygamber bu ister Yahudilerden olsun ister Hristiyanlardan olsun ister Cengiz Han'ın yasayla hükmeden olsun ister Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasıyla hükmeden olsun fark etmez Hangi Allah'ın kitabının dışında hangi kitapla hükmeden hakem olursa olsun eğer bunu seçseydi peygamber yetehaatamu ileyhi liyuhseye beynehu ve beynen müşrikü ta ki müşriklerle kendi arasını ayırsın diye lekane mukteği gayre Allahi hakemen Allah'tan başkasını hakem seçmiş olacaktı. Bak bu ibare çok önemli. Yani onlar diyorlar ki gel bak Hristiyan alimlerinden çünkü o kitabı da gönderen Allah. Öyle değil mi Allah Allahu Teala? Allahu Teala'nın gönderdiği bir kitaba tahakküm olmak istiyorlar. Ama ne olmuş? Nesx olunmuş bir kitap. Ve bu teklif peygambere gelince Allah hangi ayet indiriyor? Bu ayeti ve diyor ki de ki Allah'tan başkasını hakem mi indireyim? Edineyim ki Allah bana kitabı mufassal olarak indirmiştir. Yani bu mufassal Kitabın hükmüyle hükmetmen her hakim nedir? Tağuttur, kafirdir. Ve ona muhakeme olmak da caiz değildir. Ona tahakküm olmak da caiz değildir. Ve lehuselimet itikaduhu femenle yetreku ibadetü tağutkena muşriken şa'em'eber. <gülüyor> bu bize şunu gösterir diyor. Peygamber hani bunun batınlığına itikat ediyordu ya. Benim itikadım düzgün. Hani gideyim, nasıl olsa İncil'de benim geleceğimi söylüyor, benden sonra bir Resul gelecek adı Ahmet'tir diye, öyle değil mi? Yani nasıl olsa itikadı sağlam, öyle değil mi? Ama Peygamberin getirdiği din bir bütün olduğu için, itikadın batıllığıyla beraber onlara ibadeti de terk etti Peygamber. Zaten aksi düşünülemez, bize öğretiyor Allah Teala burada. İster insan onlara tahakküm olduktan sonra ister itikat etsin ister itikat etmesin. Gerek yok ibadeti zaten onlara sarf etmiştir. وَلَوْ يَعْتَرْفَ عَلَى نَفْسِهِ بِبُطْلَانِ فِي عَلِهِ لَا يَنْفَهُ اِطْرَافُ شَيَاً nefsine adam tutsa dese ki bunlara kanunları batıl, bunların yasaları batıl, bunların hükümleri batıl diye itiraf etse de hiçbir faydası olmaz diyor Ebu Sult Efendi. Yani o dönemde bunun fetvasını vermiş ki bugün hani malum tartışmalar hani günümüzde yaşanan ya adam malı gitmiş gitmiş bu gitmiş. Yani Allah subhanahu teala hükmünün dışındaki hükümlerin batıl olduğuna inanan, Allah'tan başka hakemlerin tağut olduğuna inanan bir insanı Allah'ın kitabıyla hükmetmeyen hangi hakim olursa olsun onun davetine icabet etmesi, ona hüküm için gitmesi, bu ancak bu ancak ibadetin tağuta sarf edilmesidir ki öyle bir fiilden Allah subhanahu teala'ya o yüzden bunu getirdik, birleştirdik ki insan bir şey itikadıyla batıllığına da inansa ama ibadeti ona terk etmiyorsa ne olmaz? Ona bir faydası olmaz. Tıpkı puta secde eden bir adamın ya ben inanıyorum puta secdetmek etmek batıl bir şeydir demesi gibi. E, madem batıl bir şey niye secde ediyorsun? Öyle değil mi? O yüzden itikat ve amel yani itikat ve ibadeti Allah'tan başkasına terk birbirinden ayrılmayacak bir yapıdır ki bugünkü birçok insanın İçerisinden çıkamadığı mesele de burasındır. Üçüncü kısmı var. Ya, -ı ibadet -ı tavut. tavuta ibadete buuz etmek. Değil mi? Beş asıl sadece bir batıllığına inanmak, iki ibadeti terk etmek, üç ona ibadete buuz etmek. Tavgıta ibadete buuz etmek ki bu çok birçok ayette Allah subhanahu teala bu buuzun olması gerektiğini söylüyor. En basitinden Hucurat suresi 7 ve 8. Allah ve Teala diyor ki, "Walemu, yibirin ki an nafikum Rasulullah. Aranızda Allah'ın resulü var. Lo yuti akum fi kesirin min birçok işte eğer Peygamber size itaat etse, la anid Çok sıkıntı meşakkat içerisine girersiniz. Walakin Allaha habbe ileyikum iman. Ama Allah size ne yaptı? İmanı sevdirdi. Bakın, Burası çok önemli. Wa zeynehu fi kulubikum. Kalbinizde de süsleri. Yapan Allah. Allah dilerse birinin kalbine imanı koyar, ona imanı süsler, amelleri süsler kalbine. Ve kerrahe kerih gösterdi ileykumül kufr. küfrü, vul fuzuk ve'l isyan. Fuzkı ve isyanı ne yaptı size? Kerih gösterdi Allah. Kerih görür, görürse bir adam ne olmuştur? Beri olmuştur onda. Mesela e, küfre rıza küfürdür kadesini niye getirmiş alimler? Adam harama da rıza gösterse demişler ki haramı işlemiş gibidir demişler. O yüzden Ömer İbni Abdülaziz e, Rahimeullah'ın döneminde 5. halifenin döneminde ne olmuş? 3 tane adam getirmiş içki içti iddiasıyla. 2 e, tanesi içki içiyormuş. Öteki adam demiş ben oruçluyum yani bana niye hat uyguluyorsunuz? O Ömer İbni Abdülaziz demiş önce ondan başlayın demişler yani hat vurmaya. Niye? Onlarla oturması onlara fiiline rızasını gösterir ki onların masiyette beraber olduğunu de O yüzden gerek masiyet olsun, gerek küfür olsun, insan hiçbirine rıza göstermeyecek ki onunla beraber e, olmuş olmasın, aynı fiil işlemiş olmasın. Yani o kadar zaten bizim birçok noktada hani diyoruz ya müşriklerin içerisinde yaşıyoruz, yani imanımız bir türlü artmıyor falan. Sebebi budur. Göre göre boğduğumuzu kaybediyoruz. Mesela bir, bir haram var yani kadının açılıp saçılması veya bir haram var kadın erkeğin sokak ortasında öpüşmesi öyle mi? Buna ilk başta biz buzu diyoruz niye fıtrat gereği. Allah kalbimize bu buzu koymuş bu çeriği görmeyi koymuş ama göre göre artık alel adi oluyor bizde rıza başlıyor farkında da değiliz o rıza'nın sonucunda da biz de masiyetlerin ortak oluyoruz yani o yüzden Allah Subhanahu ve Taala'nın da ibadet ederken kalbimizde lezzetini hissedemiyoruz. Sebebi budur. Yani kalbimizdeki buzu e, kaybetmemizdir. O yüzden Müslümanı hani adamlarla oturursun konuşursun ya 15 senedir biz de bu işçenin içerisindeyiz ya başka meseleniz yok mu? Senelerdir aynı meseleleri okuyup okuyup talim edip edip duruyorsunuz. Kardeşim biz bunları okumazsak buzumuz bizim kalbimizden yok olur bile. Biz de diğer müşrikler gibi dünyaya dalar gideriz. O yüzden bunu gelilemek zorundayız ki imanımızı tutalım. O yüzden bazı cefer azındıklar mürtet olmuş dün işte az buçuk İslamı anlamış. Bugün dün şirk dediklerini İslam diyenler diyorlar ki işte heyecanın bittiği yerde sen de bitersin. İşte ilk insan heyecanla başlar. Heyecan bitince o da e, imanı da yok oluyor, dönüyor falan. O yüzden akılla hareket etmek lazım. Bunlar hamasetli gençler falan. Bunların hepsi kalbindeki buzu kaybetmiş insanlar. Bak sözüyle de zaten ortada. Heyecanın bittiği yerde sen de bitersin. Doğru söylüyor. Onun heyecan dediği şey iman. Küfre buğuz ki bu olmazsa olmaz imanın aslıdır. Bu kalbinde yer etmeyen adam nedir? Kafirdir. Dördüncü kısmı da hani tağut inkar keyfiyeti dedik ya dördüncü kısımda bu ve ehli tağut. Tağutun ehlini tekfir etmek meselesidir ki bu da çok açık ve net meselelerdendir. Allah'ın basiretini açtığı, Allah'ın vahiy nuruyla nurlandırdığı, Allah'ın gözündeki ferdeyi kaldırdığı herkes bunu görebilir. Allah Aalat teala Kalem suresi 35 ve 36. ayette diyor ki Efendimiz Ali Müslüman ile biz Müslümanlarla günahkarları bir mi alıyor. Malakum kaysa tahkimumun size ne, ne oluyor da ne kötü hükmediyorsunuz. Nasıl yükme diyorsunuz? Yani Allah takip ediyor yani biz Müslümanlarla mücrimleri bir mi mutlara. Müslüman desen, Müslümanın kanım Allah bize haramdır. Müslüman desen, Müslüman bir Müslüman Allah katında kabeden daha değerlidir. Yani o kadar önemlidir birinin Müslüman olması. Yani Müslümanlığın fazileti bu kadarken mürtede geliyorsun, kanı malı herkese helaldir. Mürtede geliyorsun, yaşama hakkı yoktur. Yani ya İslam'a girecektir ya öldürülecektir. Hani Allah hepsini aynı hakkı vermemiş. Allah hepsini bir tutmamış yani. O yüzden Allah subhanahu wa kime Müslüman kime kafir dediğini bilmeyen bir adam kesinlikle zulmedecektir yani. Ya bu tarafa ya bu tarafa hiç fark etmez. Ya müşriklere Müslüman diyecektir ya Müslümanlara müşrik diyecektir. Yani onun terazisini de oturtturabilmesi için Allah'ın dinini talim etmesi lazım insanın. Allah'ın eşyayı nereye nasıl koyduğunu bilmesi lazım. Zaten zulüm adalet kelimesinin zıttıdır Arapça. Ve zulmün kelime manası eşyayı hak etmediği yere koymak demektir. Eşyayı hak etmediği yere koymak demektir. Sen şimdi tutuyorsun Allah'ın müşrik dediğini Müslüman yapıyorsun hak etmediği yere oturtuyorsun. Müslümanın bütün ahkamını uyguluyorsun ona. Öyle mi? En basitinde en büyük zulmü yapıyorsun. Veya sen bir Müslüman'a müşrik yapıyorsun. hariciler hakkında o kadar şerli hadislerin, onların şerini anlatan hadislerin olmasının sebebi budur yani. Onlar da büyük bir zulüm yapmıştır. Tıpkı nasıl müşriklerin Müslüman yaptıysa bir takımları. Onlar da Müslümanları müşrik yaptıkları için büyük bir zulme uğramışlardır. Neden? Yapmışlardır. Allah onlara Müslüman demiştir. Allah onlara değer vermiştir. Onlar tutup onları Aşağılık habis müşriklerle bir tutmuşlardır. Yani o yüzden bu iki uçtan da kurtulmanın tek metodu, tek yöntemi Allah'ın dininin sınırlarını, asıllarını çok iyi bilmektir. Allah kime müşrik demiş, Allah kime Müslüman demiş bunu çok iyi tahkik edip ortaya koymaktır ki Allah muhafaza iki tarafa da meyledip insan ne yapmasın, imanını kaybetmesin. Bununla alakalı gene Şeyh'in Durar-ı Seniyye'de fetvası var, onu getirmiş. Fale hayir <gülüyor> fi racul juhal el kuffar alem منه biman la ilaha illallah diyor ki la ilaha illallah manasını Kureyşli kafirlerin reisleri kadar bilmeyen bir cahilde İslam adına hiçbir hayır yoktur diyor. Neyi kastediyor? Şunu kastediyor. Eee Buhari'nin bir hadis var. Ebu Talib vefat ettiği sırada ne yapıyor? Yanında Ebu Cehil'le kim var? Eee Umeyye ibn Halef olması lazım. İkisi var. Onlar ne diyorlar? Resulullah diyor ki amcasına kul la ilahe illallah, la ilahe illallah de, ey amcacım diyor. Onlar diyorlar ki eter kabam millete Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun diyorlar. Şimdi bunu şerh ederken alimler hep demişler ki la ilahe illallah'ın batılların hepsine yüz çevirmek olduğunu Ebu Cehil anlamıştı diyorlar. Malum yani zahirinde görünen de çok açık ve net bir şekilde böyledi. Muhammed İbn-i Abdullah bunu kastederek diyor ki bugün kendini Müslüman olduğunu iddia eden bir cahil ki bu Cehil kadar bu dini anlamamış. Yani neyi kastediyor? Bütün batıllardan beraat etmenin gerekliliğini kastediyor. O yüzden e, burada Şeyh bunu şerh ederken İbn-i sözünü getiriyor. İbn-i şöyle söylüyor. Ula, bunlar. Kufruhum şerrun min kufrin nasara. Bunların küfrü Yahud Hristiyanların küfründen daha şerlidir. Elledine kalu dediler ki inna allaha huvel Mesih ibnu Allah Meryem oğlu Mesih'tir. Ve ammel evvelun onlar dediler ki ilkler ne bil itlak. Genel olarak söylediler. Ve yakuluna en nasara inna ma kafar Burada şey kastediyor. Muhiddin ibnü'l Arabi ve Taifes'in küfründen kast ediyor. Diyor ki Hristiyanlar sadece Mesihli annesini ilah yaptılar. Bu zındıklar diyor. Her şeyi ilah yaptılar diyor. Yani sadece iki tanesiyle kalmadılar. Peki diyor bu taksisten dolayı hani iki tanesini ilah makamına çıkarmaktan dolayı kafir olduysalar diyor. Bunların küfrü daha evladır yani. Bunlar her şeyi ilah yaptılar. Wal akvalu haula şerrun min nasara ve fiha min't-tenakut min kavl'in-nasara. Bunların sözlerindeki tenakut diyor Hristiyanların sözlerindeki tenakuttan daha fazladır. Ve liha de yekulun bil hulul taratan bil ittihad onların küfründen tavsili bir şekilde bahsediyor. Ve onların küfrünü anlatırken diyor ki: "Zehra kulluhu küfrün. Bunların hepsi küfürdür. Batnen ve zahiren. Bir icma, icma ile zahire batında küfürdür. Kullu muslimin ve bütün Müslümanlar icmasıyla küfürdür. Bak demiyor alimlerin icması. Müslüman olan herkes bunu bilmek zorundadır." diyor. Yani bundan cahil olan biri Müslüman olamaz. Bunu kastediyor. وَمَنْ <gülüyor> شَكَّ فِي كُفْرِ هَاُولَ Bunların küfünde şüphe eden herkes بعد marifeti kavlihim Ama neyden sonra? Sözlerini bildikten sonra. Hani bir adam vardır bilmiyordur. Adama evliya diye anlatılmıştır mesela i̇bn Arabi. Bu işte her şey Allah'tır sözleri ulaşmamıştır o adama ki Hanife ulemasının birçoğu evliyadır diyorlar Muhittin i̇bn Arabi için. O yüzden tekfir edilmiyorlar. Niye? Sözlerini atmamış onlara ulaşmamış. <gülüyor> Başta marifeti kabul ve marifeti dinil İslam ki adam İslam dinini biliyorsa bunların küfür olduğunu bilir İslam dinini bilmeyen bir adam tabii ki bunları Müslüman Müslüman'de o adam da Müslüman değildir vau kafir'un kemen yaşadığı küfür Yahudi ve Nasara var müşrik Tıpkı müşriklerin Yahudi var İslam'dan küfüründe şüphe edenler gibi on, o da kafirdir Eğer bunların küfüründe şüphe ediyorsa bunlara tekel etmiyorsa Yani o yüzden bu dinimizin aslıdır bunlardan berat etmek ki Şeyh Muhammed İslam bozan on unsuru zik yani zikrederken ortaya koyarken ümmetin icma ettiği şeylerdir bunların diyor. Ne diyor orada? Üçüncü aslı olarak maddeler mükafir olmuşluk için avşar Müşrikleri tekfir etmeyen küfürlerinde şüpheden avsa her mazhebahum ya da mezheplerine doğrulan kafara <gülüyor> icma icma ile kafir olmuştur. Tabi burada kastedilen küfürler kat'i ümmetin icma ettiği yani çek şüphol olmayan küfürler. Bunlar nedir? Bunları yapan sahibi kafirdir Tekfiri de. İcma ile sabittir, tekrif etmeyen icma mukafat etmiştir. Ve Şeyh Abdurrahman ibn Hasan diyor ki, vahda yübe yunahal vahda rujul, anhu lem yarifla Diyor ki, böyle biri, yani müşrikler tekrif etmeyen biri la ilahil Allah. إِلَّ diyor ki, böyle biri, yani müşrikler tekrif etmeyen biri la ilahil Allah. Ma nasını bilmemiştir. Valla araf la ilahil illallah la ilahil Allah bilseydi, la araf an man şebke, ou taratda fi küf man aşrak ma Allahi gaira, lem yakfur bi taqut. Şunu bilmesi gerekirdi ki, her kim Allah'tan başkasına ibadet eder de Allah'a onu ortak koşarsa onun küfründe şüphe etmek ve tereddüt etmek e, insanın imanını bozar, tağutu inkarını bozar bunu bilirdi diyor Müslüman olsaydı. <gülüyor> La ilahe illallah manasını anlasaydı bilirdi ki bunları küfrüne şüphe etmek, Allah'tan başkasına ibadet edenin küfründe şüphe etmek, tereddüt etmek insanın tağutu inkarını bozar bunu bilirdi İslam'ı anlayan biri. Durusani 11. 523. sayfada da bunu söylemiş. Gene Şeyh Abdüllatif İbni Abdurrahman Ali Şeyh'e sorulmuş. Torunu Şeyh'in. Fî menlem la yukafiru devletil etrak. Türklerin devletini tekfir etmeyen hakkında. Osmanlı'yı sormuşlar o dönemde. Elleti kânet tezzeyyene ubbâdül kubur ve kavânînil bak ikisini zikrediyor. Kabirlere ibadeti süsleyen ve sonradan konmuş kanunları tatbik eden diyor ki, kanuni döneminde ilk Fransa'dan kanunlar alınmış. Mısırlı Mehmet Ali Paşa ...Avrupa'dan kanunlar getirmiş, taftuk etmiş. Yani sadece Osmanlı'daki şirk şeyde kalmamış. kabile şirki boyutunda kalmamış. Diyor böyle bir Türk devletini tekfir etmemenin hükmü soruluyor. Ve diyor ki... ...Vesule Şeyh Abdullah İbni Abdül Latif bu soruldu. Lem devle. ...devleti tekfir etmeyen hakkında Türk devletini. Alel muslimin. ...ya da tekfir etmemekle kalmamış Müslümanların aleyhinde Osmanlı'ya yardım etmiş mesela. Vaktarı onların dostluğunu Müslümanların dostluğuna tercih etmiş ve anla hu yazi onlarla cihadı gerekli zannetmiş. Böyle biri. Walakhir la yara zalik kullu, Diyor ki, bilakis devlet ve onunla beraber olan azgınlar, walayhillo minhum illa ma zannediyor ki işte Osmanlı'ya karşı çıkanlar bagidir. İşte bunların kanları helaldir. Böyle bir adam bakale tasavvur ediyor bize nasıl bir adam olduğunu. Wa annema yughnimu min al-arabi haramun. Arabilerden aldıkları ganimet mallar haramdır diyor. Böyle bir adamın hükmü sorulmuş fecebe dedi ki diyor. Men yarif kufrud devletin küfrünü bilmeyen bir adam, wa lem yufarrik baynahu wa min al-muslimin. Kafirlerle Müslümanlara karşı çıkan bagyileri ayıramayan biri Lem yarif man ala ilahillallah, la ilallallah manasını bilmemiştir. Fiyini itikadı maazelik, bununla beraber şuna itikat etse de, anne devlete Müslüman, Türklerin devletindekiler Müslümandır. Fawu aşet du'aavan, bu daha şiddetli, daha büyük bir yanlıştır. Vaha da huw shikufi küfri man kafara billah, ou aşrek bi, man kafara billahi ou aşrek bi. Allah'a ortak koşan Allah'a küfreden kişilerin küfründen şüphe etmek olduğunu ve aynı zamanda وَمَنْ جَرَهُمْ وَاَعَانَهُمْ عَلَى Muslimin, Onlara yardım eden Müslümanların aleyhine biri olduğunu bir eyy hangi yardımla olursa olsun فَهِيَ رِدَّتُنْ Hatun, İşte bu apaçık sarih bir şekilde riddettir diyor Dura Ruhsaniye 10. 429. sayfada Onların küfrünü şüphe etmenin onların hani Müslüman olduğunu bunların harici olduğunu tutup da haricilik yapıp onlara saldırdığını falan, kim buna zannederse diyor bu adam apaçık müddettir diyor çünkü imanın ve küfrünün olduğunu bilmiyorlar. Yani. Kalkıp müşriklere Müslüman, Müslümanlara harici diyorsa bu adam imanın ve küfrünün olduğunu bilmemiştir. O yüzden müşriklerden berat e, tağutu inkarın en önemli, değişmeyen asıl noktalarından bir tanesidir. Ve beşincisi, sonuncusu tahtu inkarın en önemlisi inşallah. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Ee, bu Muhammed İbni Ahmed el-Asqalani diye Hicri 377'de vefat etmiş bir alim var. Onun kitabı var. Araddü alâ ehli'l-bid'a vel Bidatçılara ve heva ehline reddiye diye. Orada şöyle söylüyor. Mu'tazilatu'l-Ba'd ve Basra. Basra ve Ba'd'at Mu'tazilesi. Bu cemii ehli'l-kıble. Kıble, Kıble ehlinin hepsi lâ ihtilâf beynehum aralarında ihtilaf yoktur ki annemen şekke kafir kâfir fehu kâfir kâfirün küfrün şüpheden de kâfirdir li enne şekk fi'l küfr çünkü küfürde şüphe eden adam la iman lehu küfürde şüphe eden adamın imanı yoktur li ennehu lâ yârif küfran min imanin çünkü imanın ve küfrün ne olduğunu bilmiyor diyor ehli kıblenin icmasını naklediyor cemîi ehli kıble diyor Hicri 377'de vefat etmiş kendisi dönemin uleması tasdik ediyorlar ile de içinde olmak üzere ehli sünnet de içinde olmak üzere bu noktada icmat etmişler diyor sonra aktırıyor. Ama diyor Mutezile Bağdat üzerine şunu yaptılar. Kim kafirin küfüründe şüphe ederse ikinci, üçüncü, dördüncü 99'a kadar götürdüler diyor. İlemele nihayet sonsuz dediler diyor. Bu onların bidatıdır diyor. Onlar eklediler. Ama diyor burada diyor ehli sünnet onlarla ittifak halindedir. Kafire kafir ek kafir demek kafir din noktasında kafirin küfüründe küfründe şüphe eden de onun gibi kafir der noktasında icma nakletmiş ehli sünnetle. Ee, bu kitabın 40. sayfasında işte Erraddu alel bid'a kitabında. tabi tabi dönemin alimleri de etmişler. Yani o kitabı çok övmüşler. Ben daha hatta ben bu nakli okuyunca o kitap hakkında bayağı bir araştırma yaptım. Yani dönemin alimlerinden bizim muhtemmed saydığımız, tanıdığımız, hani ismini duyduğumuz birçok alim Allah rahmet etsin bidat ahlına karşı büyük bir mücadele vermiş sünnete bakmak isteyen onun kitabına baksın. Çok güzel böyle teskili sözler var onunla alakalı. Ve adavatu ehlit tağut 4 5. kısmı da burasıydı biliyorsunuz. E, düşmanlık etmek tagut'ta kitabut inkarın keyfiyetidir. Çok basittir delili. Katiluhum hatta la takuna fitnetun kullu Dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Savaşmak nerededir? Ağızalardadır. Ağızlar nedir? Ee, düşmanlığın görüldüğü yerdir. Düşmanlık azalarda görülür. Buğuz kalpte görülür. O yüzden Mümtehne suresi o dördüncü ayette ne diyordu? وَبَدَى بَيْنَنَا adavatu الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَ Sizinle bizim aramızda ne başladı? Düşmanlık ve buğuz. İkisi ayrı şeyler. Buğuz olmazsa iman olmaz. Ama düşmanlık olmazsa iman olmaz diyebilir miyiz? Hayır. O imanın dereceleridir. Artık kemaliyetidir. Nasıl? Bir adamın gücü vardır. Ee, yani korkmuyordur, gider savaşır. Bu imanın yüksek dereceleridir. Ama bir adam buğz ediyordur bunlara. Müşrik olduğunu biliyordur. İman aslı vardır, düşmanlığın aslı vardır. Ama müşriklerin arasında zayıf olduğu için, Müslümanların gücü olmadığı için ne yapamıyordur bunu? izah edemiyordur. Bu ne oranındadır? Güç ve kudret oranındadır. İşte bu da tağut inkarın beşinci olmazsa olmaz önemli noktasıdır ki, bunu gerçekleştirmeyen de taahhütü inkar etmiş olmaz. Öyleyse özet olarak şey yapıyoruz, toparlıyoruz inşallah. Beş şeydir ki taahhütü inkar bundan gerçekleşir. Bir ona ibadetin batıl olduğuna itikat etmek, o ibadeti terk etmek değil mi? Ona buuz etmek, ehlini tekfir etmek ve onlara düşmanlık etmek. Bu beş şey gerçekleşmeden istediği kadar bir adam ben taahhütü inkar ediyorum desin. O adam ne değildir? Müslüman değildir. Vallahi ben taahhütü inkar ediyorum deyip de referandumda ben oy kullanacağım diyen adamlar da gördüm. Yani böyle herkes diline dolamış. tağut inkar da böyle putlara ibadet ederek tağut inkar olmaz. Yani putlara ibadeti sarf ederek tağut inkar olmaz. tağut inkar bir bütündür. Bu beş şey yerine gelmeden iman gerçekleşmiş olmaz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah'ın ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsin ve şeytanındandır. Ve ahire davan enesumdülillahi alemin. Subhaneke Allahumma wa bihamdik. Şeru wa la ilahe illa amta zafirka wa